Hatime, Sırrı tevhid içinde, sayir ı imaniyeye birer kelamla kısacık birer işarettir. Ey insanı gafil, gel bir kere düşün ve bu risalenin üç makamında beyan edilen üç meyve, üç muktazi, üç hücceti nazara al, bak ki, bu kainatta tasarruf eden ve en cüzi bir şifayı ve en küçük bir şükrü dahi nazara alan, ve sinek kanadı gibi en az bir sanatı başkalarına havale etmeyen ve vermeyen ve lakayt kalmayan ve en basit bir tohuma bir ağaç kadar vazifeler ve hikmetler takan ve kendi rahmaniyetini ve rahimiyetini ve hakimliğini her bir sanatı ile ihsaş eden ve kendini her bir vesileyle tanıttıran ve her bir nimetle sevdiren bir saniy kadir hakim rahim alim hiç mümkün müdür ki ve hiçbir cihetle kabil midir ki kainatın manen istila eden mehasini hakikati Muhammediye'ye Aleyhissalatu selam ve tesbihatı Ahmediye'ye Aleyhissalatu selam ve envar-ı İslamiye'ye karşı lakayt kalsın. Ve hiçbir cihetle mümkün müdür ki bütün masnuatını yaldızlayan ve bütün mahlukatını sevindiren ve kainatı ışıklandıran ve semavat ve arzı velveleye veren ve küreyi arzın yarısını ve nevi beşerin beşten birisini 14 asır bile fazla saltanatı maddiye ve maneviyesi altına alan ve daima o muhteşem saltanatı halı ı kainat hesabına ve namına süren risalete Ahmadiyya Ali salatu o sahniin en mühim bir maksadı bir nuru bir aynesi olmasın hem Muhammed Ali salatu gibi aynı hakikata hizmet eden enbiyalar dahi o saaniin elçileri ve dostları ve memurları olmasın. Haşa mucizatı enbiya adedince haşa ve kella. Hem hiçbir cihetle mümkün müdür ki dal ve budak gibi en cüzi bir şeye yüz hikmetleri ve meyveleri takan ve kendi rububiyetini fevkalade hikmetleriyle ve umumî rahmaniyetiyle tanıttırıp sevdiren bir Halık hakîmî rahîm? kudretine nispeten bir bahar kadar kolay olan haşrı getirmeyerek, bir dar-ı saadet, bir menzili beka açmayıp, bütün hikmetlerini ve rahmetlerini hatta rububiyetini ve kemalatını inkar etsin ve ettirsin ve çok sevdiği bütün mahbub mahluklarını ebedi bir surette idam etsin. Haşa! Yüz bin defa haşa! O cemal-i mutlak, böyle bir kubh mutlaktan yüz binler derece münezzeh ve mukaddestir.